Elhamdülillahi Rabbil Alemin والصلاة والسلام على خير خلقه Seyyidil Anam Muhammedin sallallahu te'ala aleyhi ve sellem وعلى ikhvanه من النبيين والمرسلين وعلى آله وسحبه أجماعين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 ان الله غسير بالعباد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ n الْخَوْفِ bir وَنَقْصٍ min الْأَمْوَالِ kovu وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ve nqsim min وَبَلَّى amwal ve al anfus ve al thamarat. Vabşir al sabirin. Cıdak Bizleri hakikate aşina eylem. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masun ve mahfuz eylem. Amin. Cümlemesi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yap ve serfiraz eylem. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Rabbi Amin. Mühterem Müslümanlar, müeyyidatın ikinci bölümü üzerinde duruyorduk. Yeryüzünde muazenenin devam edebilmesi, Müslümanlarda İslami hayatın devamına vabestedir. İslami hayatın devamı için de müeyyide üzerinde hassasiyetle durulması ihtiyaç eder. Bu müeyyideyi sürdürecek, yürütecek bir cemaat var ise yeryüzünde... Cenab-ı Hak, nazar-ı merhametiyle yeryüzüne bakar. Şayet bu cemaat yoksa, yeryüzü para tönerini kaybetmiş demektir. Semavi ve arazi afetler birbirini takip eder. ''Hasbunallahu ve nimel vekil'' demekten başka bir şey kalmaz. Müeyyidat, yeryüzünde bir cemaat, hakkı anlatmayı kendisine dert ve dava edinecek. İhtiza ettiği zaman, seve seve ruhunu da feda edecek. Bu mevzunun birinci kısmını emri bil maruf nehyani'l münker şeklinde ele alıp size arz etmiştim. İkinci şıkkı maddi cihat iktiza ettiği zaman sözüyle ele almıştım. Maddi cihatta son derste inşallah önümüzde şahadeti arz ederim. Vadi ile itame erdirmiş ayrılmıştım. Rabbimin inayetine istinad ederek bu derste onu size intikal ettirmeyi düşünüyorum. Mevzumuzla alakalı bir evvelki derste kısaca sizlere, insan şu dünyaya bir kere gelir ve pazarlık için gelir, pazarlamak için gelir, bir şey almak, bir şey satmak için gelir. Bu pazar bir kere açılır ve kapandıktan sonra da insanın insana verilen nakdi ömrünü kullanıp da artık o şeyleri alması mümkün değildir. Gençlikle alınacak şeyler vardır. Alabildinse gençlik pazarında aldın. Yoksa ihtiyarlıkta onu bir daha alman mümkün değildir. Zindelikle alınabilecek şeyler vardır. Sıhatını ve zindeliğini kaybettikten sonra o pazarda artık senin bir şey alman mümkün değildir. İlminle, irfanınla ve kafanın çalışmasıyla o pazarlıkta yapacağın pazarlamalar vardır. Alabilirsen alacaksın, alamazsan bir daha eski zamanı istirdat etmek mümkün olmadığı gibi, senin de yeniden o pazarda bir pazarcı, bir müşteri olman mümkün değildir. İnsan bir kere bir panayire götürülür, bir kere onun için fuar açılır, bir kere bir pazara davet vakı olur. Nakdi ömrünü, sıhhatını, gençliğini, gücünü, kuvvetini orada vermek suretiyle Ebedi hayat için lazım olan her şeyi alır ve bu pazar kapandıktan sonra artık onun için her şey de kapanmıştır. Eli boş, kalbi boş, bütün havası boş, yüzü kara, mahcup ve perişan Allah'ın huzuruna çıkar. Bu denlu hizdan ve husranla Rabbimizin huzuruna çıkmadan Erhamurrahimin olan Hazreti Allah bizi muhafaza buyursun. Bunu ariz ve amik diyemeyeceğim. Dokunup geçtim, dikkatinizi çektim. Rabbimizin yolunda Rabbin size verdiği şeyleri kullanmak için bir kere daha dikkatinizi çektim. Henüz mevsimi geçmemiş, zaman kaybolmamıştır, değerlendirebileceğiniz zaman vardır. Onu yolunda güzel değerlendirin. Rabbin sağınıza, solunuza yerleştirdiği güzel şeyleri, nimetleri. Yerinde kullanın. Uhrevi semerat alabileceğini şekilde istimal edin. Zaten dünyanın dünya sarayının meşherinin açılmasındaki maksat doğudur. Allah'ın insana ihsan ettiği şeyleri insan ebedi aleme göre ne malandırsın, değerlendirsin. Zekatını verdikçe ne malanacak ve değerlendirilecek. Biriken bin belki milyonlar olacak ve insan şu kısa hayatı dünyeviyede Az bir sıhat ve kısa gençlik içinde ebedi ile beraber o ebedi gençlik için lazım gelen her şeyi elde etmiş olacaktır. Kısa ömürde her şey elde ediliyor. El verir ki fert bu kısa ömürde uzun ömre ait şeyleri kazanmasını bilsin. Onu Rabbimizin yolunda vermek, kullanmak, tüketmek bizim için en çıkarlı, en verimli, en semereli yoldur. Rabbimizden hidayet istiyoruz, lütfetsin. Bu yolda Rabbin bize verdiği resimal diyeceğimiz ana parayı kullanma, saatimizi, ilmimizi, irfanımızı, gençliğimizi, şebabetimizi, zindeliğimizi emr-u bil maruf, nehy anil münker yolunda kullanmak suretiyle olacağına dair 5-6 mevize ısrarla bu husus üzerinde durdum. Ama gün gelir an olur ki maddi cihada intikal ettik. Memleketin sınırlarını korumak, harici ve dahili düşmanlara karşı, birliğe ve beraberliğe kastedenlere karşı, maddemizi, canımızı, her şeyimizi feda etmekte iktiza eder. Bir cem-i nefir zamanı olursa, bir umumi seferberlik meselesi bahis mevzu olursa, mümin o zamanda Allah'ın kendisine verdiği her şeyi feda etmesini bilmelidir. Üç dört ders de onun üzerinde durduk. Günümüze kadar başladığı günden bu yana, hem evvelki hususta hem de bu hususta, müminler yapılması lazım gelen her şeyi yapmış ve mukaddes emaneti izzetle korumuş ve sonra korunmak üzere bize tevdi etmişlerdir. Mukaddes emanet biz ve bizden evvelki yakın nesillere intikal edeceği ana kadar azizdi ve müminler de o devirde onurlu idi, başları bulutlar kadar yüce idi, Kimseye servuru etmiyorlardım. Vazifelerini yapıyor, yazlarını değerlendiriyor, kışlarında da bey bey paşa paşa yaşıyorlardım. Cihad ediyorlardım. Maruf emrediyor münker karşısında göğüslerini geriyorlardım. Nes nesillerine eğiliyorlardım. Onu irşad etme hususunda lazım gelen şeyleri yapıyor. Yerinde onun elinden tutuyor. Yerinde onun için mücayitaneler açıyor ahlak ve dine bağlı olarak, köküne bağlı olarak, milletine, vatanına bağlı olarak yetişmesi için lazım gelen her şeyi yapıyor, köksüzlüğün karşısında duruyorlardı. Anarşinin ve huzursuzluğun karşısında duruyorlardı. İmansızlığın, küfrün ve küfranın karşısında duruyorlardı. Zira nesin kalbi bunlarla ifsad edilirse gayrı artık hiçbir güçle onun önünü almak mümkün değildir, bunu biliyorlardı. Onun için kendileri onurlu, davada, davada aziz olarak bizim Ramazani ı Şerif'ten bin bir ipek içinden çıkarıp öptüğümüz lihye-i şerif gibim, elden ele izzetle intikal ediyordum. Bize kadar öyle geldim. Fakat bizde lihye-i şerif ayaklar altında kaldım. yukarılarda asılan Kur'an-ı Kerim eyyamın elinde melabe haline geldim. Her şey yıkıldım. Tehditten ürken insanlar içinde her şey yıkıldı, yerle bir edildi. Müslüman geçinsek dahi, tesbihi elden bırakmasak dahi, sözle gecelerde kalksak dahi, İslam'ın ruhuna hiyanet ettiğimizden dolayı bir iki asırdır her şey paymal ve tarumar oldum. Yeniden eski onuru kazanmak ve yeniden onları eski izzet içinde ele almak meselesi günümüzün insanına düşen bir şeydir. Bunu da ar amik arz karz etmeye çalıştım. Maddi cihadın son kertesi insanın canını Allah yolunda feda etmesidir. Eğer öbür alemi dünya aleminden daha çok seven atalarımız, büyüklerimiz, esnaf-ı izam hayatı istihkar etmeselerdi, ne bizim için bize ait bir dünyadan bahsetmek, ne bir memleket sınırlarından bahsetmek, ne onurdan bahsetmek, ne de izzetten bahsetmek mümkün değildim. Bütün bunlar bugün varsa, yarım yamalak varsa, bütün bunlar hayatı istihkar edenlerin omuzlarında vardır. Her türlü mehaliki ve meşakkati göğüsleyenlerin omuzlarında vardır. Şayet onlar olmasaydı, esbab olarak hiçbir şey olmayacaktım. Ve gelecekte şayet bu şeyler olacaksa, meseleler aynı şekilde göğüsleyen insanların omuzunda olacaktır. Külahının altında sinen ve görünmeyen, küçük bir tehdit karşısında dükkanını kapatıp evine çekilen, anarşiste meydan veren, nesline eğilmeyen insanın geleceği, kendisi için köstebek deliklerinde saklanacağı bir dünyadan başka bir şey değildir. Delhizlere girecek, saklanacak, üfunetli ve rütubetli yerlerde saklanacak bu gününü gaflet içinde geçiren insan. Binaenaleyh geleceği cehennem yapmaya hakkımız yoktur bizim. Geleceği gelecek nesillere cehennem yapmamak için, bugünden biz bize düşeni yapma mecburiyetindeyiz. Hak ve hakikat anlatılacak, uğrunda her şey göğüslenecek ve ihtiza ettiği zaman dükkanımıza gelecek, evimize gelecekler. Kokmadan, gözümüzü kıtmadan duracağız karşılarında, belki onlar bizi öldürecekler, bizim için şehadet vardır. Zira Mefarime i Efendimiz buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem, malının önünde ölen insan şehittir onu korurken, dininin uğrunda ölen insan şehittir onu korurken, Irzının uğrunda ölen insan şehittir, sahih hadiste ifade buyuruyor onu korurken, Ehlinin önünde ölen insan şehittir onu korurken, cephede savaşırken nasıl şehit olur? Uhud'da insan nasıl şehit olur? Çanakkale'de nasıl şehit olur? Aynı zamanda bir avuç çapulcu karşısında pabuç bırakmam adam ve iktiza ettiği zaman orada da şerefiyle ölmedi öyle şehit olur. Ve şehadet bir müminin en büyük ümniyesidir. En büyük idealidir. Bir mümin Allah için savaşırken daima başına konacak o şehadet tacını intizar eder. Şehadet bir yerde kendisine nasip olacaksa onun için en tatlı ideal, en tatlı ümniyedir, onu kovalar durur. Rabbim bu aşk, düşünce ve isteği kalplerimizi ilka buyursun. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي Allah yolunda ölenler öldü demeyiniz. Bel ahya un walakin la teşhurun, ölenin kim olduğu belli değil. Onlar hayattadır fakat sizin aklınızı ermiyor o işem. Bir gözünüzden perdeyi kayıp kalka bir Allah ve Resulünün dediğine inana bilseniz, inana bilseniz öbür alemde onların merzuk olduğunu göreceksiniz. Ruhlarıyla temasa geçebilseniz, konuşabilseniz, sizin için ağladıklarına şahit olacaksınız. Siz ölüp gidenlerin arkasından ağlıyorsunuz. Onların geride bıraktıkları yetimlerine gözyaşı döküyorsunuz. Onlar da geriye dönüp sizin perişan halinize ağlıyorlar. Dünyayı bir put halinde önünüze koyuşunuza ağlıyorlar. Hayata tapışınıza ağlıyorlar. Rahata tapışınıza ağlıyorlar. Kahvelerde boş boş hayat geçirişinize ağlıyorlar. İslam için cihad etme işinize ağlıyorlar. Emru bil maruf, nehyanil münker yapmama ve miskinlik içinde bulunma keyfiyetini alıyorlar. Karanlık geçen gecelerinizi alıyorlar. Gözyaşından habersiz seccadelerinizi alıyorlar. inleme işinizi alıyorlar ve yazıklar olsun sizin gibi insana diyorlar. Onlar da size alıyorlar. Bir perdeyi kayıp atsa da görseniz intikal ettireceğim misallerde bunları vazıf olarak göreceksiniz. İnananlar inanıyorlardı bunlara, nakledilen şeylere dilbeste oluyorlardı. Gönül veriyor ve seve seve bu uğurda her şeylerini feda ediyorlardı. Binaenaleyh esas hay olan onlardır. Rabble münasebet içinde bir hayat geçiren ve her lahzası, her anı huzur ve saadet olan bir hayatı yaşayan onlar hayat yaşıyorlar. Bize gelince bizimki cehennem, cehennem numun bir hayattır. Rabbimizden bizi uzaklaştıran, şeytanın onunla bizim aramıza girmesine vesile olan bir hayat, hakikaten ağlanacak bir hayattır. Yaşanmaması lazım gelen bir hayattır. Ne acı ki biz o hayatı yaşıyoruz. Hem senelerden beri yaşıyoruz, kahrolası hayatı. Yaşanmaması lazım gelen hayatım, zillet içinde hayatı, İzzetle ölümü takdir edemediğimiz bir hayatı zillet içinde yaşıyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim faydalarla serfiraz etmesi neticesinde kendisine verilecek hiçbir şey kalmamıştı adeta dünyadan. Makami Mahmud'un sahibim. Alem bütün senai ile met ile kendisine bakacağı bir makamdan. Elinde de liva hamd var. Yine övgüye, senaya, medar, hamde, medar bir sancak var. Ve altında da Allah'a çok hamd eden Hammad'ın ümmeti toplanacak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi sellem, i Kübra için, Mahşer için, Madele-i için, sura üflendiği zaman ilk kalkan ben olacağım buyurmaktadır. Ve o gün liva hamd elimdedir ama benim için fakir yoktur buyuruyor. Rabbin kendisine lütfettiği şeyleri anlatıyor ve fakat fakir yoktur diyor. Kendisine her şey verilmiş insan bakın Buhari ve Müslim'in naklettiği hadisi i şerifte ne diyor? Vallazi nefsü Muhammedin biyedi. Lavadtu en aghzu fe sabilillah fa uktal, thumma aghzu fa uktal, thumma aghzu fa uktal. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda cihad etmeyi ve ölmeyi çok arzu ederdim. Öldükten sonra dirilip yeniden ölmeyi çok arzu ederdim. Yeniden dirilip yeniden ölmeyi çok arzu ederdim. Arzu ederdim ki Rabbim beni bir cephede öldürsün, Dirilsin onun için bir kere daha öleyim. Dirilsin onun için bir kere daha öleyim. Dirilsin onun için bir kere daha öleyim resul Ekrem'in temennisi ve dileyi bu. Acaba şehadete ne ihtiyacı vardı mefkari mevcudat Efendimizin? Sen olmasaydın alem olmazdı. Lafzı doğru olmasa bile manası doğru olan bu söz başına tac olarak konan Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın kanla abdest almasına ne gerek vardı ki istiyordu bunun? Şahadetin çözebileceği düğümler var. Mahkemeyi kübra da kazandıracağı şeyler var. Zira yine kendisinden dinliyoruz. Mahkemeyi kübra ve maddeye uğruya olmuş. Herkes nefsi nefsi ciddi sırab içinde. Ayakların bağı çözülmüş, kalpler adeta gırtlağa gelmiş. İnsanlar boğulacak kaldı. Sağdan soldan medet bekledikleri zaman birdenbire mahşer halkının yarıldığına şahit olunacak. İleriye doğru kanlar içinde gelen insanlar var. Boyunlarına kılıçlarını koymuşlar, silahlarını koymuşlar, öyle geliyorlar. Bunlar hesabın ve terazinin yanına gitmiyorlar. Bunlar doğrudan doğruya sırata doğru koşarken, nebiler dahi bunlara yol veriyorlar. Melekler temenna kesilip bakıyorlar, ''Ya Rabbi bu mükerrem ibadın kimdir?'' Onlar aza ve cezalarını, mihnet ve meşakkatlerini dünyada çektiler. ''Burada onlar için hesap yoktur, doğru cennete girecekler.'' diyor. Onun için resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ne kadar arzu ederdim ölüp dirileyim, arzu ederdim ölüp dirileyim, arzu ederdim bu yolda ölüp dirileyim.'' derken, işte bu noktaya parmak basıyor. Vaka nebiler arasında Allah yolunda cihad eden, gaza kisvesini giyen ve şehadete her an namzet olan ve pek çoğu da şehit bulunan, bir i pek çoktur. Onlar şehadet, şerefini de aynı zamanda ihraz etmişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir şehittir. Zehirlenme neticesinde şehit olmuştur. Ama o istiyordu ki seriyelerin arkasında şehit olsun. Fakat Rabbim onu koruyacağını vaat etmiş. Ta ümmeti Muhammed dağılmasın diye bu mevzuda onun isteğini başka şekilde ve başka vadede isaf etmiştim. Aklı başında her insan bu ciddi ve candan mücadele ve mücahedenin neticesi olan tacına sorguç takma manasından şehadeti temenni etmiş durmuştur. Seyyidina Hazreti Ömer'e intikal edelim. Mescid-i Nebevide Efendimiz'den sonra on sene ve ile beraber hutbe irade ediyoruz. Huzuru risalet Fenahide her cuma minbere çıkıyor ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyetinin müşahadesi altında Ömer hutbe okuyor. Öyle bir havada hutbe irade ediyor ki Ömer'in nazarında resul Ekrem vefat etmemiştir. O belki hücre değiştirmiştir. Hz. Aişe'nin yanındaki hücresinden, saadet hücresi olan yerin altındaki hücresine çekilmiştir. Ve alemi berzahten, alemi misalden dışta bıraktığı, arkada bıraktıklarını seyretmektedir. Bir gün cenneti adından bahsediyor minberde. Ayaklarının bağını çözecek, kendisini cidden orada müteessir edecek cenneti adından bahsediyoruz. Onun işte şu kadar eni şu kadar boyu vardır. Ve 500 tane kapısı vardır ki evvela ona nebiler girecek diyor. Ve sonra tatlı bir reveransla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru hafif bir eğilme yapıyor, eliyle işaret ediyor, ''Heni elleke ya sahibe hezel kabr.'' Ey bu kabrin sahibi, sana afiyet ve mutluluk olsun, ne mutlu sana ki bilsin. ve bu kapılardan en evvela sen gireceksin, diyorum. Nihayet arkasından sıddıklar girecek, özü sözü doğru olanlar girecek, verdiği sözde sadakat edenler girecek, sözünden dönmeyenler girecek, öz ve söz birliğine varanlar girecek. Hayatı istikkar edenler girecek. Sadakatin timsali olan insanlar girecek. Tabii ki bu sıddıkların başında sıddık Ekber var. Hafif bir meyil gösteriyor, ona doğru eğiliyor. ''Heni elleke ya sahibi Hazal kabr'' <gülüyor> diyor. Sana da afiyet olsun cennet nimetleri. Sana da mutluluklar esip esip gelsin diyor. Ve sonra da resul Ekrem Uhud'un başında onun şehit olacağını kendisine işaret etmişti. Sonra da diyor ki o kapılardan şehitler girecek. Sahabi hutbeyi dinlerken bir aralık bir tevekküfe şahit oluyor. Duruyor Ömer. Şehitler girecek diyor ve duruyor. Sonra da kendi kendine şöyle söyleniyor. اَنَّا لَكَ الشَّهَادَةُ يَا Ömer Nerede şehadet neredesen? Nasip olur mu o şey sana diyor. Bir miktar yine duruyor ve sonra konuşmaya devam ediyor. Seni Müslümanlığa hidayet eden Allah, seni hicretle serfiraz eden Allah, Peygamberi sana gösteren Allah, Medine'de yaşama imkanını sana veren Allah, sana şehadeti de nasip eder inşallah diyor. Ömer'in en büyük ümniyesi ve idali. Ömer peygamberlerden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu sözüyle serfiraz. Ömer, Allah Resulü'nün içtiği, emdiği, mahsettiği la i ilmi ikinci derecede içmiş ve bununla serfiraz. Ömer, ümmetin önünde bir kavmet-i bununla beraber mücadele ve mücahede dolu hayatına, o hayatı bir taç halinde başına korken bir sorgucu olarak şehadeti de ona yerleştirmek istiyor. Bu hutbesiyle... Mescid'de namaz kıldırırken, bağrından yediği, hançeri yediği ana kadar ne kadar bir zaman geçti bilemiyoruz. Tarih bu mevzuda bize kat'i bir şey söylemiyor ama muhtemelen o hutbeyi irad ettiği zaman son günlerini yaşıyordu. Ölüm temennisi ve arzusu içindeydi. Artık Resul-ü Ekrem ve Ebu Bekir'in firakına tahammül edemez hale gelmişti, onu temenni ediyordu. Onun için çok sevdiği namazda, ağlıya ağlı kıldığı namazda, kırıklarıyla arkadakilerini dahi ağlattığı namazlarında, yine namaz kılarken, çok arzuladı ve ellerini kaldırıp yalvarırken, Allahümme şehadeten ve mevten fi beledi nebiyike diye dua edip, Allah'ım senden senin yolunda şehadet ve peygamberinin köyünde ölmek istiyorum. Bu duası kabul oluyordu ve bağrından hançeri yiyor, sonra şehadetle de serfiraz ediliyordu. ...müminin en büyük ümniyesi ve idealidir. En büyük ümniye ve idealimiz olacak... ...Rabbim nasip ettiği zaman yolunda ölmek. Rabbim arzu eden, canı gönülden arzu eden müminleri bununla serfiraz eylesin. Onun içindir ki aziz Müslüman... ...mümin hiçbir surette paniğe kapılmamalı... ...endişeye kapılmamalı zirekliğini, zindeliğini, canlılığını, imanını, izanını muhafaza etmeli, bu mevzuda tereddüde düşmemelidir. Bizim için ölüm terhis teskeresinden ibaret. Hayatın, hayati mükellefiyetlerinden kurtulmaktan ibarettir. Talim ve terbiye için geldiğimiz şu dünyada vazifemizin bitmesinden ibaret ve Rabbimize intikalden ibaret. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın alemi ervahta, o aleme ait gıdalarla her gün önüne kalkıp konan sofraların başına gitmekten ibarettir. Kopacak buradan gidecek, huzuru Risalet-i varacak, vasıl olacaksın. Burada şerefli gitmek var, şerefli giden insanlar serfiraz olacaklar. Aslında biz öbür alemin hakiki çehresini bilsek, bizi nasıl temizlediğini, ve öbür aleme iştiyakın Rabbin katında nasıl sevimli olduğunu, onun uğrunda dökeceğimiz iki damla gözyaşı çıkaracağımız iki damla ter, iktiza ettiği zaman, dökenlerin döktükleri gibi iki damla kan, onun Allah indinde nasıl hora geçtiğini bilsek, güvercinler gibi kanat çırpacak, o hal ve o havayı bin şevk içinde intizar edeceğiz. Bu imana ve izana vabeste bir şeydir. Mevkari mevcudat Efendimiz şöyle buyuruyor: "Leyse şeyun habb ila Allah itaala min qatretin. Qatret idmou' min khshatillah ve qatret idam in tuhraqu fi sabilillah". Ve kamaal. Allah'ın dinde iki damladan daha sevini bir şey yoktur. Allah'ın en çok sevdiği şey iki damladır. Bu damlalardan bir tanesi. Allah'a iman ve izanın ifadesi olarak gözden dökülen gözyaşlarıdır. Buna muadil hiçbir şey yoktur. Cennetlerin kevserleri bile bunun yanında çok aşağı kalır. İkinci damlaya gelince, iktiza ettiği an vücudunun kanını dökmesidir. Allah sever bu iki damlayı. Ali Allah katında sevimli şeylere dilbesti olan insanlar. Ona gönül veren ve kendini kaptıran insanlar. Siz meşgul olmayın öyle şeylerle. Benim dikkatimi çekiyorsunuz. Buna bel bağlamış bir insan, bu dünya hayatının suri zevk ve sefalarına temenna etmeyecek, bel kırıp boyun bükmeyecek, bütün dikkat ve hassasiyetiyle öbür alemlere müteveccih olacaktır. Rabbim nazarlarımızı öbür aleme müteveccih eylesin. Bilebilsek öbür alemin çilvelerini müteveccih olacağız da, bilemezsek olamayız. Bilme, irfan ayrı bir şeydir, çok çetin bir şeydir. İnsanın içinde iman şem'ası, iman meş'alesi yansın. Dünyayı gördüğü gibi ukvayı da aynı zamanda görsün. Dünyaya ait şeyleri müteala ve müşahede ettiği gibi, ukvaya ait şeyleri de müşahede ve müteala etsin. O zaman birdenbire durumu değişecektir insanın. İçinde ahirete karşı iştiyak uyanacaktır. Ama insan bilemiyor, bu irfanı erememiş de, ona bir şey anlatmak da çok zor olacaktır. Onun içindir ki aziz Müslüman, bu meselede kimse bu meseleye, aklı başında olan bir kimse, hiçbir şeyi tercih edemez sureti katiyyede. Allah yolunda mücahedeye bir şey tercih edemediği gibi, aynı zamanda bu mücahedenin neticesi olan şehadete de hiçbir şeyi tercih edemez. Müminler kendi aralarında bu mevzuda Kura çekiyorlardı. Zad ibn Hayseme ve Amr ibn-i Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın karşısına çıktıkları zaman, mürafaaya çıkıyorlardı. Yaşlı iki adam ve yanı başlarında da genç delikanlı evlatları vardı. Resul-i Ekrem cihada hazırlanıyordum. Ve herkes seve seve cihada iştirak edip gazi olmak istiyordum. Zaten müminde iki duygu vardır. Ya cihat edip geriye sağlam sıhhatla dönmek, ikinci bir cihat yapmak ister veyahutta vücut emanetini Rabbine teslim edip şehit olarak yüceler alemin'e yükseklere doğru uçmak ister. Mü'minde bu iki duygu ve düşünce vardır. Ölümden korkmaya gelince, cihattan çekinmeye gelince bu mü'mine yakışır şey değil, münafık işidir bu, münafıkın şenidir bu. Evlerinde çekişme yapmışlar. Ve hakem olarak Resul Ekrem'i tayin etmişler aralarından. Çıkıp Resul ü Ekrem'i arz edelim. Sa'd ibni i Hayseme'nin çocukları diyorlar ki, ''Baba Alilsin, hastasın, sana düşmez bu iş, artık biz çıkalım, müsaade et. ''Oğlum bu başka şeye benzemez, siz benden bağ bahçe istemiyorsunuz, bu bir şehadettir, Rabbe vasıl olmadır.'' Kusura bakmayın, bu mevzuda ben sizi nefsime tercih edemeyeceğim. ''Benim için açılan bu şehadet yolunda çekilin Allah için önümden.'' Amr ibn Cemuh öyle diyordu. Muazı muavvisi karşısına dikildi. ''Babacım'' dediler. ''Senin işin değil bu. Zorla sopayla yürüyorsun. Cehada böyle gidilmez. Bırak bu işi biz yapalım. Senin yaptığın şey sana yeter.'' diyorlardı. ''Oğlum başka şey olsaydı sizi önüme sürerdim. Sizi nefsime tercih eterdim. Fakat şurada yiyeceğim bir okla... Vücudumdan fışkıran kanla ve şu eğri ayağımla dümdüz cennette gezmeklem. Şayet karşı karşıya buluşuyorsam bu mevzuda nesime tercih edeceğim kimse yoktur. <gülüyor> ve ağlamalı hal ve vaziyetleriyle her iki yaşlı evlatlarıyla beraber peşi peşine veya asfasılalarla huzur-u risalet-penahiye geliyorlardı. Şikayet ediyordu yaşlım. Ya Resulallah bırakmıyor senin yolunda şehit olayım. Bırakmıyor bu çocuklar, senin uğrunda ruhumu seve seve feda edeyim. Allah Resulü onu teskin'e çalışıyordu ama mümkün değildi. Gözünü cennetler alemine dikmiş, bir an evvel kanat çırpıp oraya gitmek için çırpınıp duruyordu. Yaşlı adam, şu araç ayağımla orada düz gezmek istiyorum ya Resulallah. Bu lütfu esirgemeyin diyordu, işaret buyuruyordu, olsun. Cehada iştirak ediyordu iki yaşlı. İkisi de sısırta sırta şehit olacaktır. Ve biraz sonra yüce Nebi gözlerini yüce alemlere dikiyor. Kani anzuru iley, hadi zahireten yemşifil cennete uka makal. Şu eyleyayla şu dakikada cennette dipdiri ve samsalam gezerken görüyorum, amrübni Cemuh'u görüyorum diyordum. Sonra şu cesetleri karıştırıldığında, amrübni cemuunda şehit olduğuna şahit oldular. Allah da şahittim, Resulullah da şahitti, melekler de şahitti, şehit kendisi de buna şahittim. Tercih edilmesi gereken şey tercih ediliyordum. Ona tercih edilecek başka bir şey yoktur. Zira o bir hayat için en tatlı neticem, en tatlı ümniye ve idaldir. Allah'a iman eden herkes o son şeyi almak için. Hayatından tam kam almış olacak onu alırsam, o son şeyi tahakkuk ettirmek için durmadan hep onu araştırır, hep onun arkasından koşar, zira ona masar olmakla ebedi hayata, ebedi yaşayışa masar olacaktır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri nasip etsin müminlere. Aziz Müslüman olur mu olmaz mı bu? Bilemem orasını. Müminin esasen hayali hülyası olmalı bu. Cenab-ı Hak lütfedecek, güçlü devlet lütfedecek, güçlü bir millet haline getirecek, yeryüzünde yeniden muvazana unsuru olmak için bu millet cihada çıkacak, kaçırdığı elden kaybettiği şeyleri yeniden istirdat edecek, ecdadının kan döktüğü yerlere gidecek, birer mezar taşı dikecek, sahipsiz babalarının başında birer Fatiha okuyacaktır. ...Bulgar kopilinin çizmeleri altından... ...Yunan zalim ve kafirinin çizmeleri altından... ...daha pek çok komünist memleketlerde... ...gavurların çizmeleri altından... ...vatan ve milletler için kan dökmüş dökmüş şehadanın eksadı vardır. Bedir'in çiğnenmesi, Hüneyn'in çiğnenmesi... ...Uhud'un çiğnenmesi nasıl bizi dilgir eder, dilhun eder... ...kalp taşıyorsak bizi mütesir eder. Atalarından... Senin Murat Kudavendigar'ın şehit olduğu, sinesinden yediği kılıçla, darbeyle şehit olurken dahi, attan inmeye süz dediği yerde bugün komünistler ve gavurlar hora yapıyorlar. Senin şehidin ruhu orada, perispirisi orada, tir, tir titriyor. Ne zaman beni bu cehennemi azaptan kurtaracaksınız? Sen onu terinle ve kanınla kurtaracak. Sen muazzap şehedanın ervahını terinle, kanınla kurtaracaksın Bu onlara yardım edeceksin. Binanali er geç senin için mukadder olacaktır. Dünya muazenesine giderken, yılanlar, çıyanlar karşına çıkarken, canavarların saldırısına uğrarken, eski haritam, eski coğrafyam derken, bir sürü yılan, çıyan karşına çıkacak, sen onlarla yine yakapacı olacakla ve vuruşacaksın. Dünya muvazifesini kurmak için buna mecbursun. Yerinde senin bir kısmına, askerine, polisine ve arz ettiğim gibi tehlike onlara açıp da senin evine ve kapına gelirse sana, sana da bu vazife düşecek, o tacı başına koyacak, Bedr'in arslanlığının arkasında yerini alacaksın. Yeri geldiği zaman o yerde yapılması lazım gelen vazife ile Allah Celle Celaluhu. Bu ümmeti, mücrimeyi serfiraz eylesin, günahlarına keffaret kılsın. Zira bu iş aynı zamanda bir tathir, bir temizlenmektir. Bir temizlenmektir. Onun için insan iştiyakla bunu istemeli. Bunu isteyenler, iştiyakla isteyenler onun o temizleyici gücüne hayran olarak istiyorlar ve temizleniyorlardı. Misal intikal ettireceğim. Cenab-ı Hakk kulunu derece derece yükseltiyor. Mevfheri Mevcudat Efendimiz anlatıyor. Ne dem Kulunu derece derece yükseltiyor. Öyle makamlara ila ediyor ki, şehit olmuş kulunun. kanını akıtmış ve damlattığı her kanı merdiven yapmış, basmış, basmış, yükselmiş. Şehidanın vardı, semai şehadaya irtika etmiş. Cenab-ı Hak ona soruyor. Kayfa vacette menzileke. Kulum yerini nasıl buldun, memnun musun? Ey Rabb hayra menzilin! Bu ne güzel yer Rabbim! Senin lutuna mazhariyetim, kadar hissediyorum. Ve Cenab-ı Hak diyor, ona şöyle der Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Sel ve temennem! İste ve benden temennit! Ne istersen istem! Semalar açıkmış, etekleri mücevherlerle dolmuş, huri gılman teşrifatçılık yapar hale gelmiş, Ayaklarının altına semanın yıldızları, kaldırım taşı gibi serilmiş. Ve o esnada Rab ona sesleniyor. Sel ve temennem. Benden iste. Ma esselü ve temennem. ile dünyam. Fa uktele fî sebilike aşre merrad. Senden ne isteyeyim Rabbim? Senden meşhun istiyorum. Beni bir kere daha dünyaya çevir. On defa daha senin yolunda ölmek istiyorum. Senin yolunda ölmenin lezzetini duymak. Şehadet kanıyla bir kere daha abdest almak, iki kere daha abdest almak, beş kere daha abdest almak, on kere daha onunla yüzümü yıkamak, Huzuru Kibriyan'a böyle çıkmak istediğim şey budur. Nedir şehadetin lezzeti ve zevki kim? Cennetin bütün zevk ve lezzetlerin iliklerine kadar duyup yaşadığı zamanda, Cenab-ı Hak kendisine iste ötesinde bir şey iste dedi an, diyor ki beni geriye çevirdim, kılıçlarla vücudum parça parça olsun, kütükte doğranan et haline geleyim, etlerim makaslarla kesilsin, günümüze göre kurşunlar vücuduma saplansın ve ben kanlarım içinde boğulurken cennet nimetlerinin çok üstünde o zevki bir kere daha duyayım dirileyim, bir kere daha duyayım, dirileyim, bir kere daha duyayım. Muhbir-i Sadık haber veriyor bunu. Hayat endişesine kapılmam, hayatımı koruyacağım diye paniğe kapılmaya lüzum var mı? Üç beş çapulcu karşısında ümitsizliğe düşme lüzum var mı? Allah'ın lütfu keremiyle bir avuç dahi olsak, seve seve inşallah ruhunu feda eden insanlar olarak, bu çapulcuları ve ayak takımını püskürtmek her an mümkündür. Ama biz bir şeye daima saygılı kaldık, o da memlekette dahil nizam varsa işe saygılı kaldık. Yoksa bir parmak işaretiyle bu millet, onları tükürükleriyle boğar Allah Kutu Kerem'iyle. Ve buna da hazırdır. Kuvvetler vazifelerini yapıyorlar, ses ve soluklarını kesecekler, şayet aşılmaz gördüğümüz o çeperleri aşar gelirlersem, kendi çıkardıkları kanlarında boğulacaklar. Ve bir daha hortlamamak üzere, Alparslanların, Fatihlerin ve Yavuzların yurdu olan, Selahaddin'e Eyyubilerin yurdu olan şu vatanda, yeniden neşvenema bulma gelişme imkanını bulamayacaklar. Bizim bir şeye saygımız var. Dahili asayiş ve emniyete saygımız var. Bunu çiğnemek istemedik. Sükunetle durduksa bu saygının ifadesi, miskinliğin ve vuşukluğun ifadesi değil. Cenab-ı Hakk'a bir can vermeye borçlu bulunuyoruz. Bunu vereceğimiz anı intizar ediyoruz. Bu an bizim cennetlerin ötesinden, bizim için en zevkli ve lezzetli bir andır, onu bin can ile arzu ediyoruz. Hmm. Yedi dünya duysun bunu, hmm. duymayanlara intikal ettirsinler. Hmm. Kapımıza, dükkanımıza geldikleri zaman cehennemle karşı karşıya kalacaklar. Aziz Müslüman, şahadet senin için en mukaddes şeydir. Şehit olanlar da bu en mukaddes payeyi ihraz ediyorlar. Allah'a iman eden polis bu en mukaddes payeyi ihraz ediyor. İmansız ve anarşist karşısında savaşan polis, İngilizler karşısında savaşan Çanakkale'nin aslanı gibi şehit oluyorum. Arkasından vurulan asker de şehit oluyor. Vurulan subay da şehit oluyor. Ve şehide yakışır şekilde kanat çırpıp evci amalata çıkıyor. Bu onlar belki bizim arkalarından ağlamamıza gülüyorlar, istihza ediyorlar. Bilemiyorsunuz gerçek ve hakiki hayatı. Bilseniz ve ölseniz bu yolda duyacak ve tadacaksınız. Bin can ile siz de arzu edeceksiniz. Binaenaleyh milletimizin bir kısmına nasip ve müyesser olmaktadır. O şerefle, içtimai hayatımızdan büyük bir kesim şu anda serfiraz olmaktadır. Allah topyekün bir millete umumi cihat kapılarını açıp cihanda muvazene unsuru olma yolunda giderken topyekün bir millete de bunu nasip ve müyesser edecektir. Diliyor ve dileniyoruz. Bütün bunlar, verayı bura gibi bilmeye bağlı, ukbayı dünya gibi bilmeye bağlı, Rabbin huzurunu dilbeste olduğumuz, bel bağladığımız ve gönül verip kaptırdığımız, şu dünya zevkleri gibi bilmeye bağlı. Orayı da bura gibi gördüğümüz zaman, neşvesine erdiğimiz zaman, bu iştiyak haliyle içimizde uyanacaktır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Allahu Teala ve Tegaddes Hazretlerim, Son karakozaylan vatanımızın, kefera ve zalemenin tecavüzünden bizi uyarmak suretiyle, aşk ve şevkimizi kamçılamak suretiyle muhafaza buyursun. Amin. Aziz Müslüman, veranın ilfanı başka şeydir. Öbür alemleri bilmeye çok başka şeydir. Buradaki ağlamalar orada gülmedir. Buradaki ıstıraplar orada lezzetler içinde yüzmektir. Buradaki mahrumiyet ve sıkıntılar, Orada her türlü mahrumiyet ve sıkıntıya veda etmektir. Bunu vicdanınıza duymaya çalışın. Bunu kendinize telkin edin. Bunu size anlattıracak ve inandıracak şeyler okuyun ve mütala edin. Mazinizi okuyun ve mütala edin. 12-13 asırdan beri devam ede gelen geçmişlerinizi ve seleflerinizi okuyun. Bütün bunlar bağışlayın, aptal değildi, enayi değildi. Büyük bir hakikat için ruhlarını feda ederken... O hakikat izan halinde kalplerine taht kurmuştu. Bu onlar ona karşı saygının ifadesi bu işi yapıyorlardı. Alayıp diyor, inim inim iniliyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem teselli için, tesli için Cabir'in hanesine teşrif ettiler. Bir aralık içten ciddi bir kadın iniltisi duyuldu. Çok ciddi inliyordum. Ravi vakayı naklederken... ...ya diyor ki Abdullah'ın kızıydı veya kız kardeşiydim. Abdullah Cabir'in babasıydım. Efendimiz şöyle buyurdum: Vallahi ister ağlayın, ister susun. Ben size bir şey anlatayım bakın. Hiç kimseyle şimdiye kadar Cenab-ı Hak perdesiz konuşmadım. Daima minvera-i hicab konuştum. Ama Abdullah karşısına aldı, vicahi konuştu onunla. Abdullah ona dedi ki ya Rabbi... Bu şahadet ne zevkli şeyimiz? Beni bir kere daha dünyaya gönle bir kere daha öleyim ben ve anlatayım geride kalanlara bunun ne demek olduğunu. Kenaba ona dedi ki, benim vadi Sübhanim var. Vefat ettikten sonra geriye döndürme yok bu işte. Ama ben sizin şu işli onlara duyrayım ve sonra şehitler ölmez ayetini okudum. Şehitler ölmez ayetini duyurdum. Orada Abdullah'a aynı şeyler söylenirken. Efendimiz'e de Cibril-i Emin vasıtasıyla haber veriliyordu. Yıllar geçiyor, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu aşkın ve şevkin kervanını dünyanın her tarafına gönderiyordu. Ölümü bile tatlı olan bu aşkın ve şevkin kervanının yaşamasında ayrı bir zevk, lezzet ve neş'em. Mücadelesinde ayrı bir zevk, lezzet ve neş'em. Ölümünde de bir zevk ve lezzet ve neş'e olan Aşk ve şevk kervanının 70 kişilik kur raiyetini de gönderiyor. Amir ibn Tufeyl'in mıntıkasına gönderiyor, irşad edilecekler ümidiyle. Bunların başında da Haram ibn Milhan var. Enes'in dayısı olan bu zat. Ümmü Süleym'in kardeşi olan bu zat. Resul-i Ekrem'e dil olanlardan bir tanesiydi. Oraya gittim, etraflarının maune suyunun başında çepeçevre sarılmış olduklarını gördüm. Onların yanına ben gideyim de siz bakın, eğer beni dinlerlerse hak ve hakikati anlatırım. Yok dinlemezlerse şayet, beni öldürürler siz kurtulursunuz diyordum. Yanlarına sokuldu dinliyor gibi yaptılar. O Allah'ı anlatırken işaret ettiler arkadan mızrağı sinesine indirdiler. Mızrak öbür taraftan söküp çıkarken kanlarla beraber çıkıyordu. Kanları yüzüne sürerken gözü açılmıştı. Fa kaşafna anke daha kafa l-yevm Bugün artık gözünden perdeyi kaldırdık. Keskin olarak her şeyi göreceksin. Sırrı tecelli ediyordu. Ve o gözlerini namutaday ufuklara dikiyor. ve Rabbil Kâbeti diyordu. Kabe'nin Rabbine kasem ederim ki kurtuldum diyordu. Şehit olurken kurtuldum diyordu. Hayat yükümü sırtımdan attım diyordu. Onu öldürmekle kalmıyorlardı. O yetmiş kişiyi de kılıçtan geçiriyorlardı. Biraz sonra Resul Ekrem Mesih otururken gözyaşlarından şapır şapır yaşlar akmaya başlıyor. Ve asabına şöyle sesleniyor. İnna ihvanekum kad ve innahum qalu Allahum habliğ anna nebiyyan inna kad laqinakum ve radin anka wa anta ridi وَرَضِيْتَ أَنَّوْ كَمَا قَالٍ Bu nesk olmuş bir ayette derler. Sizin kardeşleriniz Maune suyunun başında öldürüldüler, şehit edildiler. Ve onlar şöyle diyorlar, Rabbim, Habibim'le Peygamberine ulaştır bizim haberimizi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidde söylüyor, ulaştır sana mülaki olduğumuzu, senin bizden razı olduğunu, bizim de senden razı olduğumuzu haber ver Peygamberine. Hoşluğunuz olsun, olsun diyordu. Resul-i Ekrem gözlerinden yaşlar dökülürken bunu okuyordum. Bu bir ayettim. Şu anda Kur'an'da yok, ne soldum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadiseden sonra her gün namazda kunut okuyor ve bu hadiseyi meydana getiren, sahnelendiren kimselerin aleyhinde ben dua ediyordum. Allahumma aleyke diyordu. Sana havale ediyorum bunları diyordum. Cemaatlerini dağıt Allah'ım kafirlerin. Şemlerini teşdit et Allah'ım. Topluluklarını perişan ver izi zirüzeber Allah'ım. Yeryüzündeki bütün kafirleri tedmir et Allah'ım. Başından sonuna kadar kemiklerini illet Allah'ım. Ümmeti Muhammed'e çektirdiklerinden uzaklaştır onları Allah'ım. Teb'id et Allah'ım. Kahreyle Allah'ım diyordum. Allah Celle Celaluhu bir miktar bu duaların devamını dinledi, müsaade buyurdu. Sonra, لَيْسَ لَكَ emri الْاَمْرِ dedim ''Bu iş Habibi canım seni çok alakadar etmez.'' dedi ona. o O Allah'a ait bir şeydir. Hakimi mutlak olan Allah, şehit olana şehadet şerbetini nuş ettirirken, keser serfiras kılıp aziz edecektir. Kafir de cehennemi ebediyle, hapsedeceğinden ötürü elhak, müstahak olduğu cezayı çekecektir. Ve Cenab-ı Hak imhal eder de ihmal etmez. Mehil verir kendine gelsin diye, aklını başına alsın diye. Mahkemelerin uzayıp gitmesi gibi mehil verir, fakat ihmal etmez. Bir kere de yakaladığı iflahlarını keser onların, yeryüzünde cebabirenin iflahını kesmiştir. Ne zalimlere haddini bildirmiştir, ne firavun saraylarını alt üst etmiştir o Allah Celle Celaluhum. Nicelerini suya batırmış, nicelerinin başına gökten taş yağdırmış, necelerini işte pompide olduğu gibi ateşler altında bırakmış ve gelecekleri ayet ve ibret olsun diye menhus cesetlerini muhafaza etmiştir. Allah'ın azabı çok şedittir, Allah imhal eder kendilerine gelsin diye bir fırsat verir, fakat katiyen ihmal etmez. Er geç zalim ve kafirin cezasını verecektir. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ Mesele sana ait bir mesele değildir. O Allah'a ait, her şeyi gören, bilen ve cahban olan Allah'a ait bir meseledir. Aziz Müslüman, sen de sana düşeni yapacaksın. Öbür alemlerde serfiraz olabilme yolunda bulunacaksın. Zira inanacaksın ki, şehitlik müminin aziz olmasının alametidir ve öbür alemde de izzetle karşılaşmasının alametidir. Eğer izzetle orada karşılanmak, bir teşrifata mazhar olmak istiyorsan ve burada da izzetini ispat etmek, hakiki mümin olduğunu ve ispat etmek istiyorsan, sen o işin arkasında olacaksın, adım adım takip edeceksin. Size kaç defa naklettim? Kur'an'ın semavi vahyi gönülde makes bulunca insan o işi nasıl aşık oluyor? Size birkaç defa onu naklettim. Cafer bin Ebi Talip, müteda kahramanca düşmana doğru saldırırken sağa sola hiç bakmıyordum at harbetmesine mani olacağını anladığı anda atından iniyor, ayaklarını kesiyor ve yalın kılıç düşman saflarına dalıyordu. Onu adım adım takip edenler geriye bakmadıklarını görüyorlardı. Bunu bir evet hutbede de arz ettim size. resul Ekrem evinde çocuklarını tesli ederken, hususıyla hadis okuyanların çok iyi bildikleri, bilecekleri, onun oğlu Abdullah, Abdullah'ı karşısına alıp tesliye ve teselli ederken şöyle diyor, ''Ya Abdullah. اِنَّ اَبَاكَ يَط۪يرُمْ عَلْ melaiketi فِي السَّمَامِ Babanı ben göklerde meleklerle beraber uçarken görüyorum evladım, müteessir olma diyor. Bilse bunu şiddetle arzu edecek. Bunu bilen şiddetle arzu ediyor. Ganimete koşar gibi koşuyor. Can pazarı deyip canını bu mevzuda pazara sürmek ve karşılığında alınması lazım gelen şeyi almak için durmadan koşuyor. Benim arz edeceğim şey bu değil, Ebu Akil. Şehitlerin sultanlarından bir tanesidir. Bedir'de ismi var, Künye kısmında. Bedir'de bulunmuş demek. Bedir'in aslanları arasında yerini almış ki Cibril'le omuz omuza. Onlar da Bedir'de bulunmuşlardı. Uhud'da da bulunmuş bu. Yemame'ye kadar bütün vakalarda bulunmuş. Harbe girerken gözünde sadece şehadet olma var. Burcu burcu burnunun ucunda kokuyor. Ne zaman diyor bana da nasip olacak. Ne talihsiz insanmışım. ''Bu cesedimi senelerden beri sırtımda taşıyorum da bana nasip olmadı.'' ''Galiba nasip olmayacak.'' diye endişe Yemamaya kadar gitmiştim. Resul-ü Ekrem'in nezi hayatı seniyelerinden. Hiçbir vakayı ihmal etmemiş. Her sefer ve seriyeye iştirak etmiş. Her defasında boy göstermiştim. Fakat aradığı arzuladığı mahbubuna vasıl olamamıştım. Ne zaman şehadetle sarmaş dolaş olacağım? Yahu Hamza gibi olamadım, İbn-i Caş gibi olamadım, Mus'ab gibi olamadım. Yoksa yatakta mı öleceğim diye ödü kopuyor. Yatakta öleceğim avratlar gibi ödü kopuyor. Ne zaman nasip olacak diye koşuyor. Yaşlı adam. Yemame'de harp var haberi kendisine gelince o da katılıyor oraya. Halid bin Velid'in ordusu içinde yalancı peygambere karşı savaşıyor. İlk müsaade ön saflarda savaşıyor, yalın kılıç. Sağa sola arslan gibi kükrüyor, haykırıyor. Ansar'dandı bu. Hafif bozulma olunca da sesleniyor. Ansar'a daha evvelki kahramanlıklarını hatırlatarak sesleniyor. Ve sonra kolundan yediği şiddetli bir darbe kolunu koparıyor. Vücudundan aldığı müteaddit yaralar onu yaşayamaz hale getiriyor. Kaybettiği kanla ayakta durma gücünü de kaybedince bir çadıra çekiyorlar. İbn Ömer diyor ki başında bekliyordum. Örtüyü ötmüştüm başına, hayata gözlerini yumacağını bekliyordum. Onu tanımak mümkün değildi. Birdenbire Man i̇bn hadi'nin sesi duyuldu çadırın önünden. Herhalde bozgun çadıra kadar gelmişti ki sesi duyuldu. ''Ya lelansâr karret evte karret öyleyin'' diyordu. Hüneyn'de bozguna uğradıktan sonra derlenip toparlandığınız gibi yeniden bir hamle diyordu. Ashab etrafında toplanıyordu. İbni Ömer diyor ki, örtünün altında ölü gibi yatan adam birdenbire hortladı. Dur gitme etme dedim, ayaklarından tuttum. Duymuyor musun dedi, Ansar'ı çağırıyor. Ansar'ı çağırıyor, ben nasıl dururum burada diyordu. Ve daldı düşman zatlarına. Başına gözün kılıçlar inip kalkıyordu. Ama iş Müslümanların lehinde neticelendim. İdbar bir anda ikbale dönmüştüm. Biraz sonra Yemame surlarında Halid'in taşıdığı bayrak dalgalanıyordum. Yalancılık ve yalan kiz ve küfran yıkılmıştım. Sıdık hüküm ferma olmuştum. Uzaktan ve yakından görülen her şey Muhammedur Resulullah hakikatiydi. Ben de kalktım diyor biraz evvel çadırda başında durup Kendisine bir şeyler okumaya çalıştım, Ebu Akil aramaya başladım. Onu buldum fakat zor tanıdım. Tanımak mümkün değildi, vücudumdaki yaraları saymak da mümkün değildi. Fakat hala solukları atıyordu, hala nabza atıyordu ve nefes alıp veriyordu. Ama muzdaripti, korkuyordu ya bayrak osurlara dikilmediyse, ya yalancı peygamber kalebe çaldıysa. Ben yanına sokuldum, Ebu Akil diye seslendim. Adeta eğer gücü olsaydı başını çevirecekti kaçacaktım. Dudaklarını hareket ettirecek gücü yoktu. Ben ona eğildim bir şeyler konuşayım. Bana dedi ki limanid debram. Kim altta kim sen onu bana söyle. Bir tek kelime söyleyebilecekti. Ebşir Kutila dedim. Müjdeler olsun Allah'ın düşman öldürüldü dedim. Resulullah'ın düşman öldürüldü dedim. Birden bir o ekşi çehrem bir gül gibi tatlılandım. Semalar açılmıştı, orada durumu görüyormuş gibi oldu. Tebessüm ediyor ve konuşacak ikinci kelimeye gücü yetmiyordu. O bir tek kelime kullanmıştı, limenidebre demiştim. Parmağını kaldırdı Allah'a, Allah'ı işad ediyordu mevzudan. Beşaretini isar ediyordu, Allah'a hamd ve senha ediyordu. Hayatı boyunca aradığı şeyi bulmuştum. İbn-i Ömer der ki, babama mevzu anlattığım zaman... ...gözyaşlarını tutamadı, şıkıra şıkıra ağladı. Dedi ki, oğlum... Ben onu tanıdığımdan bugüne o şeyin arkasından koşuyordu. Nerede bana nasip olacak? Şehadet denen şey nerede köstek olacak da düşeceğim? Ve düştüğüm yerde Rabbimin karşısına çıkacağım. Bütün hayatı boyunca koştuğu şey o idim. Şerefli bir ölüm. Hakiki mümin zilletle yaşamayı izzetle ölüme tercih eder başımıza musallat olacak Cebabire'nin korkusu, içimizde uyardıkları telaşları içinde yaşamaktansa, evlerimizde emniyetsizle huzursuzluk içinde yaşamaktansa, onların tehdidi karşısında dükkanlarımızı kapayıp açamama zilleti içinde yaşamaktansa, İzzetle ölmek bundan bin defa daha iyidir ve iyidir. Ama bu izzeti olan, onuru olan insanlar için. Yaşadığı halde mezar taşları gibi yaşayanlar bundan bir şey anlamayacaktır. Genciyle ihtiyarıyla bundan bir şey anlamayacaktır. Bu yaşayan insanlar içindir. Kalp taşıyan insanlar içindir. Dimağı olan insanlar içindir. Rabbin irfanına ayranlar içindir. Onlar için izzetle ölüm zilletle hayata bin defa müreccektir. Allah Celle Celaluhu, arzu ettiğimiz ve istediğimiz şeyim, iştiyakla isteme, ihlasla istemeye bizi muvaffak eylesin ve bize de nasip ve müyesser eylesin. Aslında başka şeyle de günahlarımızın temizlenmesi mümkün değil. Hayata bir kere gelmiş insan, hayat ötesi bütün saadetleri burada kazanacak. Halbuki baştan aşağıya serapa bir günah hayatı yaşıyoruz. Sokakta geziyor delikanlım, kaç defa kadına bakıyor, kaç defa kalbine tuzak hazırlıyor, günde kaç defa ölüyor, kaç defa eracifin ve çirkefin içine girip çıkıyor, kaç defa çamura batıyor, kaç defa yıkılıyor, yuttuğu lokmalarla kaç defa zehir zemberek yutuyor, kaç defa haramı midesine indiriyor, kaç defa haram karşısında rükua ve secdeye gidiyor, Kaç defa Rabbisine karşı isyan bayrağını çekiyor? Kaç defa Resul-ü Ekrem'e saygıda kusur ediyor? Kaç defa Kur'an'ı tanımamakla günah içine batıp çıkıyor? Böylesine serafa günah olmuş cesetlerin temizlenmesi için de tek yol vardır. O duygu ve düşünce içinde bulunmam. Fırsat doğduğu zaman fevt etmemem. O mualla mevki ihraz etmek için Abu Akil havası içinde çırpınma ve onu kazanmaya çalışmam. Rabbim ihlas ve samimiyetle bizi büyük İslam davasım şu milletin iman ve İslamiyet içinde saadet ve selamet uğrunda mücadele ve mücadele etmekle bizleri serfiraz ve payidar eylesin. Aziz Müslüman, senin izzetin, şerefli olman, Cenab-ı Hakk'ın sana lütfedeceği bir payeye vabestedir. Cenab-ı Hak seni aziz kılmışsa sen aziz olacaksın. Yoksa saraylarda da yaşasan seni sefaletten kimse kurtaramayacaktır. İzzet istiyorsan Rabbin yolunda her an her şeyini feda etmeye hazır ve muntazır ol. Bekle imkan el verdiği zaman Rabbin sana lütfettiği o imkanları değerlendir. Onun tevfik ve inayetiyle O seni aziz edecek, sen de izzeti ihraat edeceksin. Kısaca hülas edeyim. Maddi cihat için en son kerte, bu çetin yolda varılabilecek en son uf, insanın kendisini uğrunda feda etmesi ve şehadet şerbetini nuş etmesidir. Kapımızın önüne kadar gelen ve günümüzde burnumuzun dibinde bulunan, bu kabir pek çok imkanlar, çok aziz kimselere Allah'ın lütfu olarak nasip olmaktadır. Çok kimseler, pek çok asker ve polis bu şehadet şerbetini bugün nuş etmektedir. Hain, cev, alçakça arkalarından vurulmakta ve öldürülmektedirler. Onlar bu şerefle serfirazdırlığa şeref yaptırırlar. Topyekun bir millet olarak muazene usulü olma yolundan hareket ederken önümüze çıkabilecek engeller aşma uğrunda Cenab-ı Hak bizlere de nasip edecektir bunu inşallah. Ve bunu hayatımızın en büyük ümniyetim. hayatımızın en büyük gayesim ve bizim için en büyük ideal olarak ipekler içinde lihayı şerif gibi muhafaza edecek, ara sıra bu duygunun üzerine çıkarıp bakacak, ne zaman ne zaman diye çekecek ve tekrar yerine koyacağız. Rabbimizin bize açacağı o kapıyı bekleyeceğiz. Fakat oraya gitmek için o ana kadar verilmesi lazım gelen her şey verilmiş olması lazımdır. Biz cesedin hakkını vereceğiz, sıhhatın hakkını vereceğiz. Onları mümkün mertebe pahalıya satacağız. Onlarla memleketin maddi manevi kurtuluş için lazım gelen her şeyi yapacağız. Ölümün dışında bir şey kalmazsan Rabbimizden dileyeceğiz meşru şekilde. Masumlara, çocuk çocuğa, kadınlara mütevecci olmayacak şekilde. Zalimlerin işi olacak şekilde olmanın dışında mazlum ve mağdura imdat havası içindem, Onu da bize nasip etsin, o da nasip edecektir. Yanlış anlama ve tevillere meydan vermemek için, ben aslında ciddi zorlamalar, kendimi tekellüplü ifadelere zorluyorum. Çünkü, şu bir sürü tarrakalarla cereyan eden hadiselerin ifade ettiği manayı anlamayan nice nadanlar var ki, şu mahzumane sözlerden mana tevil ve tefsir çıkarmaktan halkın değişik istikametlere sevk edilmesi tevil ve tefsirini çıkarmaktadırlar. Bütün hayatımız boyunca müminler olarak hiçbir zaman böyle şeyi düşünmedik, düşünmüyoruz. Ama bir gün dükkanımıza, kapımıza kadar gelirlersem, bize saldırmaya gelirlerse şayet geldikleri ve bulundukları yer kendileri için cehennem olmayı müsaadeleriyle ve müsaadenizle söylemek istiyorum, bunu duyuruyorum. Bu memlekette onların önüne alabilecek kuvvetler açıldığı zaman, işte o zaman Sina'yı millete çarpacak ve duracaklardır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Türkiye ve alemi İslam Hristiyan memleketleri gibi değildir. Ve Allah'ın tevfik ve inayetiyle memleketimizde elli seneden beri yetişmiş bir nesil vardır. Bu bir yönüyle çok bozuk olmasına rağmen, fakat bir yönüyle de günde bin defa Resulü Ekrem için özlem, sever sever ruhunu feda edecek kadar fedaî ruha sahip bir nesildir. Ulu Batlı Hasan gibi, sinesinden yediği oklarla kirpi gibi aşağıya doğru yıkılırken, hamdolsun ben de umduğumu buldum diyecek bir nesil yetişmiştir. Binaenaleyh bu nesil Allah'ın tevfik ve inayetiyle açılmaz. Biz ama o dinsiz ve imansızları, şimdi onlara karşı mücadele veren, onları ezmek ve temizlemek isteyen, emniyet kuvvetleri ve askeriye askeri kuvvetlerinin teyit ediyor, beraber bulunduğumuzu ilan ediyoruz. Ben de devlet memuruyum. Fakat içtimai şuur ve düşüncenin hangi istikameti olduğu noktasına dikkatinizi istirham ediyorum. Biz bu eracifin temizlenmesi hususundan, ellerindeki ilaçlar ve muhaleceleriyle, bataklıkları kurutmak üzere, Kutsi bir vazifeyi omuzuna alan emniyet kuvvetlerinin yanında bulunduğumuzu duyuyor ilan ve itiraf ediyoruz. Bu ses mevcelensin, baştan başa bütün bir Anadolu'da duyutsun, kadınıyla erkeğiyle herkes duysun ve herkes kendi evinde hazır bulunsun, kapısını muhkem tutsun, evine girmesine imkan vermesin. Fakat evine giren Rusların tıpkı tıp palan dökende şaşırdıkları gibi bir şaşırmışlıkla karşı karşıya kalsın. Bizim nine hatunlarımızı satırlarıyla karşılarında bulsun. Çocuğu elinde bıçağıyla karşısında bulsun. Ve eve giren her hain delik deş delik edilsin. Anlasın ki Anadolu başka bir şeymiş. Anadolu'da ana varmış, analar varmış. Anadolu'nun evleri analarla doluymuş. Ve Anadolu'ya girilmezmiş bunu anlasınlar. ...anlayacaklar, gelecekleri varsa görecekleri de var, orduyu aşamayacaklar, kolesi de aşamayacaklar... ...ama aşarlarsa milleti aşamayacaklar, bütün millet duysun ve duyursunlar... Topyekün kadınıyla erkeğiyle, Anadolu halkı hazırdır ve tükürükleriyle araç ipi hazırdır... ...Allah yar ve yardımcınız olsun, sizi aziz ve paydar eylesin milletin birliği ve beraberliği için mücadele edenlerle beraber eylesin. Amin. Şehit olan polisleri de Allah aziz eylesin. Amin. Makamlarını cennet eylesin. Amin. Şehit olan askerleri de Allah aziz eylesin. Amin. Makamlarını cennetül firdevs eylesin. Amin. Lillahi taala El Fatiha. Aziz Müslümanlar, Allah'ın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 Eksik hayattır şahadet içinde olmayan bir hayat. Şahadet içinde olmayan bir hayat yaşanmışsa bir gedik, bir boşluk vardır ondan. Şöyle veya böyle Şahadetten nasipli bir hayat, kafiyesini almış bir şiir gibidir. Onda bir ahenk vardır, bir sevimlilik vardır, bir nizam vardır, sırlı bir anahtar haline gelmiştir, göklerin kapılarını açar, rahmetin de kapısını açar, rahmetin tedassüm edeceği kapıyı da açar, açar da nebilerin hesap verdiği yerden aynı şeyi duymamışlarsan, ''Rab seni kanlı gömleğinle öyle haşreder, dokunmayın buna geçsin'' der. Ve dokunulmadan geçer, geçer gider gideceği alemlerin Ciddi mücadelelerin, büyük kavgaların, Devam ettiği bütün devirlerde Allah'a iman eden her mümin hayatının kafiyesi bu olsun demiştir. <gülüyor> ve Resul-i Ekrem'in beyanı içinden iş başa düştüğü zaman bu yola giren insanı Allah beğenir buyuruyor. Acibe Rabbuna azza ve cel. Raculan gaza fi sabilillahi taala. Fanhadama ashabuhum feraca. Raghatan minni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 el ifadesi olmasından ötürü yeniden savaşa tutuşur. İş bana düştü der ve kanını döker. Resul-ü Ekrem buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bu insanı beğenir ve sonra meleklere şöyledir, ''Unzuru abdim, raca'a fa uhri kademuhu'' Döndü, geriye geldi ve kanını akıttı buyurur. Meleklere gösterir Allah'ı kulunu Celle Celaluhu. Uğur şiddetiyle devam ettiği an çok duyduğunuz bak an işi bu şekilde el alan yüzlerce insan vardı iş başa düştü onun lafat ettiği yerde neye duruyorsunuz dayan pek çok kimse vardı hayatının kafiyesini arayan pek çok kimse vardı sarıksız öleceğim diye titreyen pek çok kimse vardı. Ölürken şehadet abdestiyle abdest almadan pis gideceğim diye endişe eden pek çok kimse vardı ve bunu kovalıyordum. Bunlar yüzlerce Enes bin Nadir böyle düşünüyordum. Mus'ah böyle düşünüyordum. Nesibat-ül böyle düşünüyordum. Seyyidine Hazreti Hamza böyle düşünüyordum. İbni Cahş böyle düşünüyordum. Nurdan bir hale resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında hepsi böyle düşünüyordum. Bir aralık safların bozulduğundan başka bir şey çarpmıyordu gözen. Adeta Resul-i Ekrem'de etmiş gibi bir hava estirilmiştim. Ashabta da ciddi tezezzül baş göstermiştim. Herkes iş başa düştü diye kendisini düşman saflarına çarpıyor ve kendisinden düşen şeyi ada etmeye çalışıyordum.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 Rzuqni <gülüyor> rajulan şediden şediden ba'suhu. Ukatil feykatiluni, simma ya'cuduni, fayajidahu anfi ve udhuni hatta atika bihi men ceda'ka ya Abdullah fa'akul fi sabilik ve fi Allah'ım bana çetin mükafir gönder. Bugün son gündür. Her şeyin bitmiş olduğu mücadelesini veriyoruz.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 Sen de doğru söyledin diyesin, ben de böylece kurtulmuş olayım. Bu, bugünün hakkını vermektir. Burnu kulağı döküp bugünün hakkını vermektir. Sa'd ibn-i Vakkas diyor ki, Allah'a kasem ederim ki, U hitamı verdiği zaman aradık, İbn-i de aradık. Herkes arıyordu. Safiye bint Abdülmuttalip de arıyordu, Resul-i Ekrem de arattırıyordu. Bulduğumuz zaman Allah'a yemin ederim burnunu ve kulaklarını kesmişlerdi. Kanlar içinde, toz toprak içinde Resulullah'a sallallahu aleyhi sselam vakti hayal etmiş bu insan. Dünyayı öyle veda edip gidiyordum. Nasır dua etmiş, ne talep etmiş. Allah Celle Celal'ü hepsini kendisine nasip etmiş oluyordum. Aziz Müslüman, hayatının gayesi peşinde olacaksın.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 askerinin içinde geliştirsin. Emniyet vazifesiyle vazifeleri içinde geliştirsin. Kalgarını marifetiyle mamur kılsın. Memleketin ve milletin korunması hususunda onlara can ve cesaret versin. Seferer ve fecerenin, anarşist zalim ve hainlerin soluklarını kessin, bu onları tüketsin. E la inna ahsana'l kelamu ve abla'n كلام الله الملك العزيز العلم كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا كرأ القرآن فاستمعوا له وانستوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الجليل الكريم الحمد لله الحمد لله حمداً كاملاً كما أمر واشهد بشر اننا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر شاغما لنبيه وتكريما لفخامة الشام الصفيه فقال الله عز وجل المتواضع المستقر وامره ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على اللهم صل على سيدنا محمد مولا سيدنا محمد Kaman salli teala Seyyidina Ibrahim wa ala el Seyyidina wa fil a'aliminna rabbelelein yaka hamidun vecihid wa ala el Seyyidina Muhammeden Kaman barik Ibrahim wa ala el Seyyidina Ibrahim wa fil a'aliminna rabbelein yaka hamidun vecihid Varda wa وأنا السحابة والتابعين من منه والأبرار وسلم تسلينا كثيرا الله ومنحش والقرار وحشونا معهم معه وتكألون الله مجمونا سبحانه Allah, Allah'ın kulları, nerede olursanız olunuz, hangi şartlar içinde bulunursanız bulununuz, ne kadar mücrim veya ne kadar sevaplı olursanız olunuz, Allah'ın kulları, boynu tasmalılar, ayar prangallar, Allah'ın kulları. İttakullaha lati'uh, Allah'a karşı gelmekten sakınınız, Rabbinize karşı gelmekten sakınınız. Mevlana'nıza karşı saygıda kusur etmeden sakınınız. Kulluğu ihmal ve terk etmekten sakınınız. Ona bir sal arzusu içinde bulunmuş, ondan uzak kalmadan sakınınız. Rabbin himayesine giriniz ve O'na itaat ediniz. İnna Allah ha ya'muru bil'adli ve'l-ihsani ve'ita'i'z-kurban. Muhakkak Allah adalet emrediyor. Doğrunun tarifini verdiği Kur'an'ı hayata hayat kılmakla emrediyor. Kur'an'ı yaşamakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, sizi yaratan, her halinize nigahban olan Rabbinize, onu görüyor gibi kulluk yapmakla emrediyor. Siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor, her halinize nigahban bulunuyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, varınızı, yokunuzu sarf edip, şu Yüce İslam dininin ufkunuzda şahbalaşmasını temin etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَا اِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayı ısyan etmenin, başkaldırmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Sahibi Kur'an ve Resulü Zişan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor, yasaklıyor. Böylece sizi irşad ediyor, nasihatta bulunuyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, şu eğri bübülü hayat içinden, dosdoğru yolu sıratı müstakimi bulasınız, emni eman içinde yaşaya ve cennete dahil olasınız. اَكْمِ الصَّلَةُ اِنَّ الصَّلَاةَ anil اَنِ الْفَحْشَاءُ وَالْمُنْكَرُ Vallahi kulları Allah'ı en ferd. Vallahi yalanıma tesnoud. Sana Allah'ı